Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi dinliyorsunuz. Şimdi ikinci yarım saatimizin içinde bulunuyoruz. Dün de bahsetmiştik edebiyat ve coğrafyalar festivalinin kavramsal çerçevesinden festival dedim ama... Ee... Bizim bir için sempozyum, öyle. evet aslında <gülüyor> bir festival olabilirmiş neredeyse. Edebiyat ve coğrafyalar sempozyumunu konuşacağız. Seval Şahin açık radyo programcılarından kendisi ve aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi'nden, aynı zamanda Bahçe Öztürk Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ikisinde stüdyomuzda alıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet etkinliğin e, düzenleyenlerini Neredeyse olduğu gibi stüdyoya aldık <gülüyor> evet, bir, bir Didem di yok, bir <gülüyor> didem yok. Evet. O da gelecekti ama Dersi olduğu için gelemedik <gülüyor> evet, Selam edelim Didem Ardalı evet. Büyük Armano'da aynı evet. zamanda e, Şimdi bir festival dedi Seçil doğu, hmm. Şu manada doğru olabilir Benim aklımdaki ilk soruya yakın en azından Edebiyat ve coğrafyalar etkinliği e, Akademik e, Nasıl diyeyim ağırlığı da Taşıyor olmakla beraber aslında kötü manasında akademik da biraz uzak gibi. <gülüyor> Hem konuşmacıların geldikleri yerleri, geleneklere baktığımızda çok çeşitli. Hem de edebiyat ve coğrafyalar çok ilginç bir konu. Evet. Edebiyat takipçileri için belki de yeni hmm. açılımlara evet. vesile olacak diyelim. En başında nasıl ortaya çıktı fikir? Onu söyleyelim iki ayrı üniversiteden iki hoca var karşımızda sonuçta. <gülüyor> Aslında bizim bu e, sempozyumlar serisi 2012 yılında başladı. Hı hı. E, biz bir TÜBİTAK projesinde beraber çalışıyorduk üç arkadaş e, polisiye üzerine e, Türkçe Türkiye, Türk polis e, bir dakika, Türkiye'de biryatında e, polisiye romanın tarihçesi konulu bir TÜBİTAK projesi hı hı. bu. İlk sempozyumu böyle... ...o vesileyle yaptık biz... Yani ee, çok az düşünülmüş bir konu olduğu için... ...yani evet. On, ...evet ilk defa yapılan... ...neredeyse sempozyumdu... Hı -hı. Ee, ...ondan sonra çok güzel... ...verimli bir sempozyum geçirdik açıkçası... Hı -hı. ...sonra o kitap olarak da... ...yayınlandı bağlam yayınlarından... ...biz evet. de dedik ki bu... ...sempozyum devam etsin böyle e, iki... daha kıyıda kaşıda kalmış evet konular yani onlar. konular hı hı. E, ve biz işte edebiyatın izini sürelim hı hı hı. Sevalin Dedim. çok güzel bir tabiri var ben çok seviyorum onu biz bu e, edebiyatın izini sürmeyi seviyoruz diye <gülüyor> biz onu, bu izleri evet. sürmeyi seviyoruz gerçekten ikinci Sempozyumuzun ikinci konusu da Fantastik evet. ve Bilim Kurgu üzerineydi hı hı. Evet o da biraz da Yani senin bahsettiğin gibi akademik anlamda Üzerinde hı hı. Evet, Türkiye'deki tabi, tabi. Akademiden çok ilgi duymadığı bir konu hı hı. Tıpkı Polisiye gibi Fantastik ve Bilim Kurgu O da edebiyatın izinde konferanslar iki olsun Dedik hı hı. Evet, Üçüncüsü, üçüncüsü yine... edebiyat ve delilik evet. Olarak hı hı. devam hı hı. ettik Bunların hepsi mi kitap hepsi mi? Evet. Evet. evet, Bağlam yayınlarından Üçü de Onlarla kitaplaştı Evet. Yapıyoruz. Evet. Şimdi edebiyat ve coğrafyaların evet. öncesindeyiz. Evet. Peki Şimdi. edebiyatın izini sürmek ne demek? Seval, sen madem. Mucidi sensin. <benim. gülüyor> ya edebiyatın izini sürmek şöyle bir şey. Yani bildiğimiz kanonik, işte ne diyelim kanonik metinler, kanonik konular, herkesin üzerinde çok konuştuğu konuların dışında edebiyata daha farklı bakabilmek. Evet. Ya da edebiyatın bize aslında çok da görünür kılmadığı şeyleri. ...daha görünür hale getirebilmek... ...biraz hı hı. edebiyatın izini sürmek... ...bizim anladığımız böyle bir şeydi... ...açıkçası. Evet. E aslında bu coğrafyalar meselesi de... E ...bu hı. iş başladığından beri aklımızda olan... ...bir, bir şeydi. Yani. yani Çünkü zaten bu sempozyum için de... ...düşünmüştük. Çünkü edebiyatın coğrafyası ya da edebi coğrafya... ...dediğimiz şey, bildiğimiz işte o... Hı hı. ...siyasetin, savaşların ve politikanın... ...oluşturduğu sınırlardan çok daha başka bir şey... ...şüphesiz. Evet ve o sınırların değil mi nasıl ortaya çıktığı evet. edebiyatın bu sınırlarla nasıl ilişkiye kurduğu hatta bazen tam tersi nasıl bu sınırların oluşmasına hizmet de ettiği Tabii. yani evet. o politikayla nasıl olduğu. kurucu oldu evet. e, sınırların nasıl çizildiği ya da ortadan kaldırıldığı evet. aslında biraz Hı -hı. böyle e, yani biraz bunu bir Türkçe edebiyat üzerinden tartışmak hı hı, hı. iyi olabilir diye düşündük. Sonuçta bu hani Türkçe edebiyatta müstakil olarak e, tartışılmış bir şey de değil. Yani böyle bir tartışma açmak bu evet. sempozyum. Tabii küçük küçük bir şeyler var ama e, ama hani Türkçe edebiyat üzerinden bu nasıl yapılabilir? Yani biraz sonra içeriye girersek. Programa tabii evet, ki. Ben yani, şeyi merak ettim ki, yani edebiyat ve coğrafya değil de edebiyat ve coğrafyalar diyorsunuz. Evet. Oradaki Aha. çoğulluğu belki açıklar mısınız? Önce Nedir coğrafya kastı? demiştik aslında hı hı. ama evet. sonradan coğrafyalar demenin daha doğru e, ifade edileceğini düşündük. Çünkü hı hı. hani coğrafyalar deyince içine e, birçok... Yani bir bildiğimiz haritalar giriyor. Evet, evet. haritalar. İnsan onlar bir coğrafyada bir parçası. Belki. İçsel, yani i̇çsel, burada evet duygulara, içsel durumlara gitmeler. daha felsefeyle bağlantılı. Fantastik bilim kurgu daha hayali coğrafya. Evet. Yani coğrafya dediğimiz şeyde tek bir tanımla ifade edilebilecek bir şey değil. değil. Belki evet, evet coğrafyalar. Evet. Yani hepimizin coğrafyaları da var ne bileyim. Bireyiz kişisel coğrafyalarımız, kişisel tarihlerimiz gibi kişisel coğrafyalarımız da var. Yani bunların birbirleriyle nasıl kesişim içinde olduğu da önemli bir şey aslında. Evet. Evet. Evet, Biraz niye da... düşünüyoruz? <gülüyor> bu da edebiyatın da öğrettiği bir şey bir yandan. Evet. Değil mi? Coğrafyanın evet. çoğulluğu yani. Evet. Farklı coğrafyaların evet, oluşu. Biraz da bunun üzerine gitmek gibi. Bir tarafı var gibi gözüküyor. Sempozyumun içeriğine baktığımızda da aslında yani hem asır sonunda imparatorluktan dünya coğrafyasına servet evet. dergisi örneğin e, ilk evet. oturumdan sonra başlayacağınız bir panel gibi evet. gözüküyor bu panel hmm. çok önemli bu arada bu, bu, bu da bir TÜBİTAK projesi şu anda e, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümündeki arkadaşların bu e, bir süredir sürdürdükleri bir proje ve servet -i dergisi 19. yüzyıl hani hem Türkiye'deki modernleşme ve modern Türkçe edebiyat açısından hı hı. çok önemli bir dergi ve hı hı. ilk defa bu dergi bizim bildiğimiz işte klişe hani bu modernliği başlatma hikayesinin edebiyatla birlikte bir tecrübe olarak. Yani dış dünyaya açılma ve bu dış dünyayı içeriye tanıtma, hı hı. Ve ve bakma. dünyaya bakma Aslında. ve bunların nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu göstermek açısından da önemli. Bizim de çok önemli. Ve ilk defa sahneye <gülüyor> çıkıyorlar. <gülüyor> <Bizim> Konu, konuşacak <gülüyor> işler mi? Evet. Yok, hayır. Yani, yani bu konuyla bu ilk defa yani bu konuyu ilk defa kamuya açacaklar ve Hı -hı. onlar için de bir ilk tartışma alanı olacak. Evet, Zeynep Uysal, Hı -hı. ...Halim Hı -hı. Karan, Deniz Aktan ve Beseri Öztürk. Evet. evet. konuşuyorlar. Biliyorum. Başlıklardan biraz bahsetmek ister Tabii. misiniz? O ...panelle ilgili? Ee, gidelim. <gülüyor> Sen, ee, Zeynep Uysal Servet Ünlü'nda modernlik deneyimini hatırla, haritalandırmak, haritalandırmak üzerine biraz önce de bahsettiğim coğrafyalar meselesinde hı hı. bu haritalandırma üzerinden bir e, konuşma yapacak. ...biz de merakla hı. bekliyoruz... Sömürge, mal, işte, ha? ...Halim Kara sömürgecilik çağında... ...imparatorluktan dünyaya bakmak... ...yani Osmanlı'nın dünyaya bakışı... E, ...Deniz Ak'tan, Dersaadet'ten... ...İstanbul'a e, imparatorluk başkentini... ...yeniden tasavvur Kesinlikle. etmek... ...sonuçta bir hı hı. Hani modernlik tecrübesiyle... ...şehirde neler olduğu... ...bir de merkezden taşraya ve evet, taşrada... Evet. Gibi, ...bir de bu şey çok meşhurdur... ...zaten taşra mektupları... Evet. Hı hı. ...yani o evet. dönemde özellikle... ...gazetelerden... Hı hı. Ee? Servet filminde vilayete yolculuk. Koydu. Evet vilayetler. Evet. <gülüyor> Evet bir yandan da bu sempozyuma baktığımız zaman programa bir birazdan tekrar döneriz ama sempozyumu konuşalım. Bir akademik zemin de oluşturuyor gibi evet. yani sahneye Hı -hı. ilk kez çıkıyor dediniz. Örneğin işte... Ee, Sabreti... Daha doğrusu bu proje, proje Servet projesi. projesi. Evet mi? evet yani <gülüyor> projenin ilk kez bir tür <gülüyor> aslında kamuya açılmış haliyle evet. de, de karşılaşacaksınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dördüncü kez e, gerçekleşecek Hı -hı. bu buluşmalar. E, Hı -hı. Akademik camiadaki tepkilerini ya da geri dönüşlerini nasıl anlatırsınız siz? Hmm. Ee, şimdi ilkinden başlarsak evet, aslında polisi, de ilk defa piyasayken <gülüyor> yani sahneye çıkmıştık kendi projemizle evet kendi projemizle <gülüyor> ve e, polisiye özellikle daha çok hani e, tartışılan bir mevzu da değildi aslında o zamanlar evet, 19. yüzyıl, 19. yüzyıl evet. özellikle e, o zaman biz ...ilk şeyde hani iyi, iyi, iyi eleştiriler de aldık aslında kötü eleştiriler de aldık evet. açıkçası. Hmm. Yani şöyle işte bu bazı hocalarımız akademik camiada polisiye siz bu felsefi işlerle uğraşmayın. Wow. <gülüyor> hani bunlar <gülüyor> şey y edebiyat <Seveni> değil. Kanun. <gülüyor> ...işte kanunun dışında olma meseleleri daha bunlarla neden uğraşıyorsunuz gibi şeylerle karşılaştık ama sonra senin hani devamında baktığımızda ilk de böyle ...öyle bir şey yapmışız diyoruz... ...çünkü geri dönüşümü gerçekten... ...bence güzel oldu... Evet. Ee, ...polisiye edebiyatla ilgili... ...birçok ondan sonra... ...çalışma yapıldı... ...herkes he? bize soruyor artık... <gülüyor> Güzel. Değmemiş <gülüyor> sulara değmiş olmanın Güzelliği de aslında biraz evet. böyle bir şey. Belki doğu, evet, kutuyu evet. ilk açan Biz de kanon olmak. olduk kanonları yıkalım derken <gülüyor> Öyle Dayan. mi dersiniz peki? <gülüyor> Yok olmuyor Senin görüşlerin nasıl Seval? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir yandan da polisiye evet. fantastik delilik evet, işte Şimdi, şimdi coğrafyalar, coğrafyalar diyorsunuz evet. Yani aslında şey anlamda güzel. Çünkü bunları e, tartışırken bizim hep bir taraftan derdimiz söyle bir şey oluyor. Sadece içeriği değil, yöntemi de tartışalım. Hani biz nasıl kavramlar var? Bu kavramlarla Türkçe edebiyatı nasıl düşünebiliriz? Ya biz hep Hı -hı. Türkçe edebiyat üzerinden yapıyoruz bu evet, sempozyumları. Bu da çok yani e, ve işte Türkçe edebiyat bize yeni kavramlar üretmek için bir imkan sunuyor mu ya da o kavramlar Burada nasıl işe yarıyor, yarayabilir mi? Ya da bir yöntem, yani bu metinleri nasıl inceleyebiliriz? Yani harita dediğimiz şey sadece görsellik midir? Hı hı. Ya da hani bu haritalandırma ya da işte deneyimin, işte Zeynep'te olduğu gibi deneyimin haritalandırılması ne demek? Hı hı. Yani bunların e, tartışılması bizim için hep önemli. Şimdiye kadar e, biz mesela hep e, Şeyi de önemsedik e, yani bunun e, tartışılıp bir sonuca ulaşması hı. ne deniyor hı hı. ve kitapları yaparken de mesela hep sonuna şey ekledik kaynakçalar yani hı. Türkçe'de evet. buna dair yapılmış çalışmalar neler hani bunun evet. için ayrıca hı. bir çaba harcıyoruz ki hani buna dair bir literatür var mı? Hı hı. Yani yoksa evet. da hani insanlar en azından bu literatürün üretilmesine bir anlamda katkıda Katkıdır. bulunabilirler mi? Biz işte bu kitapları yaparken böyle bir literatürün oluşmasında bir katkıda bulunabilir miyiz? Bunları da göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Hep bağlamayıncılıktan çıktı kitaplar. Evet, evet, evet, onlardan da çıkacak. Evet, <gülüyor> onlara da selam. <gülüyor> evet, onlara <gülüyor> Buradan sevgiler da. gerçekten çok... Evet, i̇yi bir yani. işbirliği. Ne güzel. Mutluyuz onlarla. <gülüyor> Tufak evet. bir hatırlatma yapalım. 25 Mayıs Cuma ve 26 Mayıs Cumartesi günü. İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu'nda bulunan Aynalı Geçit'te gerçekleşecek konuştuğumuz Sempozyum Edebiyat ve Coğrafyalar Sempozyumu konuklarımız da Mimar Sinan Üniversitesi'nden Seval Şahin ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Banu Öztürk Bu etkinliğin dördüncüsü Gerçekleşen Edebiyat Buluşması'nın Diyelim başından evet. bu yana Organizatörleri olarak buradalar Evet şimdi Programa dönelim tekrar hı hı, olur, hı. E, din merak edecek olan dinleyicilerimiz için. Bu arada bir web adresi var mı? Web e, adresimiz yok. O kadar şimdi <gülüyor> şey yapamadık. <gülüyor> Profesyonelleşmedik. <gülüyor> Facebook <gülüyor> etimiz var. Evet, Facebook etimiz var. Ödebiyat. Birden çok var. Biz de yaptık. Yani yayın evi de yaptı. Aynalı geçit. Kendisi hı hı. de yaptığı bir coğrafyalar var. ücretsiz evet. etkinliğimiz hı hı. yani herkese açık bu arada onu da söyleyelim. Evet Cuma sabahı Emel Kefeli'nin evet. edebiyatla coğrafya ilişkisi evet. üzerine bir nasıl diyeyim yönlendirici bir konuşmasıyla evet. bir başlayacak. Konuşması, evet. e, Emel Hoca bunun bir kitabı var doğrudan bunun üzerine edebiyat hı. coğrafyasında Akdeniz diye hı. oldukça hı. geniş kapsamlı evet. bir ve Türkçe'de hı hı. bu konuda yazılmış ilk kitaplardan birisi, yani hı hı. edebiyat bağlamında bir ve evet. Türkçe edebiyat bağlamında da. Ee, o yüzden e, onun e, doğrudan Türkçe edebiyat üzerinden bu edebiyat ve coğrafya... meselesinin nasıl düşünüldüğüne dair e, bir nevi hem bir literatür hem de bir kavramsal evet. tartışma şeklinde hı. olacak onun hı hı. açılış konuşması. onda başlayacak. Evet, onda başlayacak. Sonrasında devam edelim mi? Evet. Evet. Banu'nun moderatörlüğünde. <gülüyor> evet sonrası oturum. E, üç arkadaşımız var. E, Pelin Aslan. E, o e, Ayfer Tunç'un e, bir Kırmızı Azap Hı -hı. kitabından yola çıkarak bir e, sunum yapacak. Azap verici bir coğrafyada içsel vatansız, vatansızlık evet, mevzusu. Bu da önemli. Vatan evet. meselesi. Evet. Evet. İşte Sonra... burada hani biraz önce de bahsettiğimiz aslında coğrafya sadece ...mekan anlamında değil... ...başka bir sürü şeyi kavruyor... ...bu, bu konuşma da onlardan bir tanesi... Hı hı. ...olacak... Ee, ...Fatih Altu... ...tütünün kesişimselliği... ...Necati Cuman'ın tütün zamanı üçlemesinden... ...edebi coğrafya hı hı. üzerine... ...bir konuşma yapacak... Erkan Irmak, e, yine e, köy romanlarından yola çıkarak uzaktaki gidilemeyen ama bizim olan köyü bulma denemesi. Evet. Köy, romanlarını, köy romanları hangi, köyde, hangi geçer. köyde geçer diye bakalım biz de merakla bekliyoruz bakalım o köyleri keşfedeceğiz artık. Evet. Genel ee, bir panorama sunacak galiba. Evet galiba hmm. öyle yapacağız. Evet sonrasında bahsettiğimiz seyfettüfşin'in <gülüyor> <Bunun var, gülüyor> paneli var ve ilk yazarlar. günün kapanışında yazarlar. Evet bu evet oldukça ilginç bence çünkü hmm. yazar metin coğrafya dedik buna Moderatörlüğünü Yunus yapacak. Menekşe Toprak, Bora Abdur ve Hüseyin Kıran var. Menekşe Toprak daha çok göçmenlik Berlin ve işte Ankara üzerinden metinlerini Hı -hı. kuruyor. Bora Abdur ada yani Hı -hı. daha çok onun coğrafyası ada evet. metinlerinde. Hüseyin Kıran'ın nasıl bir coğrafyası olduğu zaten hani başlı başına belki de o içsel evet. dediğimiz e, coğrafyanın nasıl yaratıldığı en azından biz bu üç yazarı bir arada düşünürken bu şekilde düşündük Hı -hı. üç farklı coğrafya Hı -hı. yani somut soyut Hı -hı. ve o imgelerle nasıl bir coğrafya. Hı -hı. ...kurdukları ve yani kendi metinleri ve kendi edebi tecrübelerinde Hı -hı. bunu nasıl yaptıklarını tartışacaklar. Bu evet. çok bence heyecan evet. vereceği, biz Hayır. de çok heyecanla evet. bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. <gülüyor> evet, Menekşi Toprak, Boru ve Hüseyin Kıran'ın <gülüyor> Sibel Oral. Var. Metin, coğrafya başlığına taşıyor. <gülüyor> Sonra hmm. ikinci güne geçeceksiniz. Evet. İki gün devam edecek bir <gülüyor> evet. e, uzun süreli ikinci canlı temposun diyelim. <gülüyor> e, cumartesi günü biraz daha kısa tutmuşsunuz. <gülüyor> Belki önemli bir vurgu olarak eklemek <gülüyor> lazım <gülüyor> bugünlerde bunu. E, Didem Ardalı Büyük Arman'la evet. açılacak. O da hı, hı, düzenleyicilerden hı, hı. bir tanesiydi. Programın başında hı. da belirttik. Sonra e, nasıl hı. devam edecek? Bu kavramları nasıl oluşturdunuz birinci oturumu? Belki onuda da anlatırsınız. E, Nüketesen, Nüket hoca uzun yıllardır Ahmet Mithat hakkında çalışıyor Ve Ahmet e, Mithat'ın e, seyahat kitabı e, evet. Avrupa'da bir Avrupa'da cevelan, bir cevelan. <gülüyor> çok önemli <Evet>. bir metin Seyahat'da <gülüyor> <gülüyor> evet. bir cevelan diye kitabı da daha var O da İzmit Yöresi'nin gezdiği <gülüyor> Aslında i̇şte burada Avrupa yani evet, Orhan, Pamuğu evet, Avrupa hani, hani Orhan Pamuğu de. da <gülüyor> Avrupa'ya katabiliriz tabii Nişantaşı <gülüyor> ee, Sonra e, evet. Gülmete Yuva Evet o da e, oryantalist hani e, Go İstanbul'da Barbarlık Uygarlık sınırları diye işte o zaten İstanbul üzerine evet. birçok seyahat nameleri de var hı hı. Ee, Çevirildi de İstanbul, de. Hı hı. İstanbul üzerine ee, ondan yola çıkarak bir konuşma yapacak. Ee, Beatriz Kurt Mantolu da Doğu ve Batı meselesine evet, değinecek. Evet, Kadınlar ve erkekler aynı zamanda. Sonra ben varım. Sonra Seval <gülüyor> <Şeval> var. <gülüyor> Seval, Orhan Pamuk. Evet. Benimki biraz <gülüyor> afilli bir <Evet>. edebiyat topografyası. <gülüyor> Örneği olarak. <gülüyor> evet bu biraz şey benim e, bir uzun sürede uğraştığım bir şey var. Metinler nasıl görselleştirilebilir? Hı. Yani metinlerle nasıl bir görsellik oluşturulabilir? Anlatıları daha... E, Görsel hale, yani kelimelerin e, çizgiye dönüşmesi mümkün mü? Bunlar aynı uzamda nasıl olabilirler ve bir araya geldiklerinde bize neler söylerler Hı -hı. gibi bir şeyim var. Ben de Orhan Pomuk'un bütün eserleri üzerinden yaklaşık 20 tane görsel ürettim. Hı -hı. Onların nasıl bir araya geldiği ve bize nasıl bir ne diyeyim, panorama, panorama belki aslında, evet sunduğu abi. üzerine Hı -hı. biraz <gülüyor> konuşmaya çalışacağım. Bu görselleri nasıl ürettiğini sorsam Aa, ben. Görselleri, e, ha, görselleri üretmek için bir database oluşturduk. Bizim, istatistik, bizim üniversitede istatistik bölümünde bir, bir arkadaşım var. Barış Aşık değil. Kendisine de buradan selam gönderelim. Onun katkılarıyla bu oluşturduğumuz da, database ile e, kümeleme ve multiple correspondence analiz yaptık. Hı -hı. Metinler... Hı -hı. ...karakterler üzerinden... ...o şekilde görselleri Doğru. ürettik... <gülüyor> ...ürettiğimiz Böyle görselleri bir görmek istiyorsanız... Evet. <gülüyor> ...çok kıymetliymiş... Evet. Evet. <gülüyor> ...bu sabah oturumun cumartesi günü... ...son konuşmacı sensin oradan... ...sabah evet. Şahin... Evet. ...sonra bizim en çok sevdiğimiz... ...oturumlardan birisi yine... Fantasia. Başka bir dünya mümkün. Evet. Evet. Orta dünyalar, <gülüyor> diyarlar, şehirler. Evet. Ve bu çok hoş gerçekten. Yani bu başlık tamamen kendilerine ait. Bu evet. panel Fabisat tarafından düzenleniyor. Evet. Biz daha önce de Fabisat'la işbirliği yaptık. yaptık. Demir Demiral'ın moderatörlüğünde... E, Fantazi ve bilim kurguda mekan diyarlar ve şehirler yani evet. diyar kavramı da evet. böylece evet. Hani ilk defa yani, evet. yani şey kavram bu işte coğrafya harita mekan ve de diyar şehir kent derken hani diyar meselesinde evet, bir kavram evet, olarak işte köyle birlikte onu hı hı. da e, yine yazarlar Funda Özdemir Şeran Barış Mücteçaplıoğlu ve Burak Bayülgen evet. kendi metinleri üzerinden evet yani, de, kendi metinleri evet. ve Belki de, belki de diğer metinlerden de yani. çıkarak bunun için de Fabisata çok teşekkür ederiz evet. bu işbirliği için. Kapanışta da Ali Kaya'nın Jildöz bir coğrafya düşüncesi. Evet. evet. Türkçe ile başlayıp Delöz'le bitiriyoruz. <gülüyor> evet. Akdeniz'le başlayıp Delöz'le. Evet e, Ali Bey de e, Delöz düşüncesi ama Türkçe edebiyata da değinecek yani Delöz ile birlikte Türkçe edebiyat nasıl düşünülebilir hı hı. yani Delöz'ün kavramları Türkçe edebiyatta nasıl işler hale gelebilir bunu da yani sadece Delöz anlatmayacak Tabii. bunu da bir tartışmaya yine bir tartışmayla kapanacak evet ee, coğrafya meselesinde evet. en azından bir şey tekrardan hı hı. kapanışında sempozyumun değerlendirmesi gibi olacak en azından ne güzel bir edebi değerlendirme de olacak seçimde ee, dolu dolu bir program, çok heyecan verici, ee, biraz yaratıcı ve yeni şeyler bekleyen edebiyatsız takipçileri için ve okurları için. Biz buradan duyurusunu yapmayı çok önemsemiştik, teşekkür ediyoruz. Biz, biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, Geltiniz için Seval çok Şahin ve Banu Öztürk. Kimleri bekliyorsunuz, kaç kişi bekliyorsunuz, geçen seferler nasıl geçti? <gülüyor> yani, biz aslında şimdiye kadar hep kendi kurumlarımızda yaptık, bu Hı -hı. ilk üç toplantıyı evet. iki tanesini Mimarsinan Üniversitesi'nde yaptık, Hı -hı. kampüsünde. Bir tanesini, Bir tanesini Yıldız Teknik Beşiktaş Auditorium'da yapmıştık. Evet, evet e, bu, sefer... bu sefer daha dışarıya açılmış. Evet. Dışarıya Beyoğlu'na gidelim. Beyoğlu'na evet. Beyoğlu Biraz üniversitelerin dışına çıkalım dedik. <gülüyor> Bir yani coğrafyamızı coğrafya. değiştirelim. <gülüyor> Tam da öyle olmuş gerçekten. <gülüyor> evet. Bir de şey oldu. Mesela geçen buluşmalarda son onu söyleyeyim. Yani her ikisinde de biz e, yani örneğin e, fantastik ve bilim kurgu da Türkiye'de ilk bilim kurgu dergisini çıkaran kişilerle tanıştık. Hı hı. Sempozyuma geldiler. Hı hı. Mesela sempozyumu duyursunu. Evet, görünce yani, duyurup duyup e, gelir gelenler, duyup gelenler oldu. Yani polisiye de mesela e, doğrudan polisiye üzerine yani sadece yazanlar değil mesela işte polisiye filmler ve işte dergiler, evet. işte yayıncılar Onlarla da iletişime geçme şansımız oldu. Delikte de keza psikanalizciler ve psikiyatrlarla evet. hmm, <gülüyor> iletişime Aslında geçme şeyimiz oldu. Aslında biraz böyle disiplinler arası böyle bir hmm. e, evet. e, e, durum da ortaya çıkıyor. Yani o yüzden de sizin... çok gelen kişiler de birçok çevreden, farklı çevrelerden katılanlar Hı -hı. oluyor aslında. O yüzden dediğin şey doğruyu aslında ilk sen. Buluşma oluyor. Evet. Yani evet. Umarız burada da bakalım kimlerle buluşacağız. Ehecanla evet. Öğrencilik bekliyoruz. Öğrencilikimiz de geliyor tabii bu arada. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> onlar mecbur olmayacak. Onları şükür. Zaten okul olmasın da okul <gülüyor> <derler>. Değil mi? <gülüyor> o yüzden dışarıda yapmışsınızdır. Evet, Hatta bence, bu sefer. Tabii. <gülüyor> Peki bir satır atacağız. Açık de kent tekrar bu hafta sonu edebiyat ve coğrafyalar. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ha. ederiz. Sağ olun.